Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Bir haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben Kenan Başaran Paslaşmalar Radyo Hava'ndasınız. Türkiye siyasal olaylarda olduğu gibi toplumsal olaylarda olduğu gibi sporda da her hafta konuşacak birçok şeyin yaşandığı bir ülke. E, ligin devre arasında bile e, sıkılma şansımız olmadı. Mutlaka tartışılacak, konuşulacak bir şey çıktı. E, hatta geride bıraktığımız hafta içerisinde yaşananlar futbolun sınırlarında aşıp siyaset alana bile girdi. Galatasaray. Yıllardır beklediği yeni stadına kavuştu. Aslında beklenenden önce kavuştu. Bu erken kavuşma pek de hayırlı olmadı. Beklenenden önce derken son dönem yaşananlardan sonra beklenenlerden önce diyorum. Esasen bu kavuşma gecikti. 2007 Aralık ayında temeli atılan stat. Normal şartlarda e, 2009 e, 29 Ekim'de tamamlanacaktı ve Galatasaray orada işte anlamlı bir günde stadının açılışını yapacaktı. Ortada bir yılı aşkın bir gecikme var. Bir yıl e, işte Kasım, Aralık, Ocak nereden baksanız bir yıl 3 aylık bir gecikme söz konusu. E, şöyle erken açıldı. Hala bitmişti değil stat. Yani normal zamanda açılmadığı gibi e, mevcut inşaata tamamlanmadı. Buna rağmen e, Galatasaray yönetimi erken açmak istedi stadını. Çünkü Galatasaray spor kulübü futbolda istenilen başarıya ulaşamadı. Kulüp erken açmak istedi. Dediğim gibi çünkü e, ligdeki durumu, kötü gidişatı Biraz olsun üstünü kapatmak, taraftarın e, taşan sabrını e, önlemek istiyordu. E, işte ligin ikinci yarısı yeni statta oynanacağı için bir nebze taraftar o e, yenilmişlik duygusunu yerine bu yenilenmiş statı koyarak bu seneyi e, kapatacaktı. E, kulüp bunu istiyor da, statı yapan devlet e, niçin... Bitmemiş bir inşaatı açıyor. Devlet ne için istiyor? E, çünkü Türkiye'de, yani bu ilk değil, e, tamamlanmamış e, yollar açıldığını gördük. Merdivenler eksik, üst geçitler açıldığını da gördük. Siyasetin alışıldık oyunları diyelim. Siyaset de e, 2011 seçimleri öncesinde bu stadın açılışını yaparak bir siyasal şov yapmak, bir rant elde etmek istiyor tabii ki. Eğer e, normal prosedür uygulansaydı bu saat e, Ağustos e, 2011'de açılacaktı. Yani yeni e, sezonun öncesinde e, tamamen bitmiş olarak açılacaktı. Hem Galatasaray kendi gündemi değiştirmek için <gülüyor> hem de e, siyasal iktidar e, işte bakın biz size bunu yaptık demek için ee, bitmemiş tadı apar topar açtılar. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştılar. Aslında Galatasaray yönetimi Adnan Polat e, tepki görmesini muhtemeldi. Çünkü Ali Samir'e veda gecesinde bile e, yaptığı kısa konuşma tepkilerle karşılandı, protesto edildi. Şimdi son bir, bir buçuk aydır Galatasaray yöneticiler e, kendilerine uzatılan mikrofonlara sürekli olarak stadın yapımında Başbakan'ın verdiği katkıya dikkat çekiyorlar. Sayın Başbakanımız olmasaydı bu stadyum yapılamazdı deyip duruyorlar. Bu artık öyle abartıldı ki hani bir iyilikse eğer bu bu kadar da göze sokulmaz. Evet, minnet duyulur. Bizim geleneğimizde, göreneğimizde minnet duyulur ama bir iyilik de bu kadar göze sokulmaz. Bu da bize uymaz. Dilerseniz burada bir ara verelim. Çünkü bu hafta programımızı sadece Türk Telekom Arena'nın açılışına ayırıyoruz. Altyazı M.K. is var Tekrar birlikteyiz Radyo Avan'da ben Kenan Başiran. Paslaşmalar devam ediyor. Evet Galatasaray yöneticiler sürekli Başbakan'a teşekkür ettiler, Başbakan'ı öne çıkarttılar stadın yapımından dolayı. Bu bir yavaş yavaş bir tepki e, oluşturmaya başlamıştı zaten Galatasaray çevrelerinde taraftar mezdinde. E şimdi stadın açılışına çağrılan kesim, Galatasaray üyeleri, kulüp üyeleri ve sponsorlara verilen davetiyelere icabet edenler, artı kombine e, kartı almış olan seyirciler. E, nereden bakarsanız, hani daha çok parası pulu olan kesim. Hani televizyon diliyle konuşacak olursak böyle A grubu, A diyeceğimiz bir seyirci. E, bunu siyasal anlamda yorumlarsak, evet işte e, kıyıda yaşayanlar, memleketin kıyı haritasındaki siyasal anlamdaki kıyıda yaşayanlar. Oraya gelen kitlerin ağırlıklı kesimi siyasal olarak Mevcut iktidarla pek de uyuşan bir kitle değil diye yorumlanabilir, tanımlanabilir. Bu bir ön yargı Ölçülmüş, biçilmiş bir şey yok. Ee, ayrıca e, futbolda sembollerin önemi varsa ki var. Başbakan Fenerbahçeli. Başbakan geldi stada... E, Adı anons edildi. Çok fazla öyle abartılacak bir protesto olmadı aslında. Evet alkışlar ve yuh sesleri duyuldu ama öyle aman aman bir şey değildi zaten. Başbakan da bundan rahatsız olmadı ki hemen kalkıp gitmedi. Galatasaray Başkanı konuştu. O protesto edildi. TOKİ Başkanı'nın konuşmasında protestolar zirve yaptı. Neden? Neden? Çünkü bir kere Tokyo Başkanı Nevi şahsına münhasır bir kişi, daha önce birçok polemik e, yarattı, dili sivridir, tuhaftır, yaklaşımları ilginçtir, aklına geleni söylemekte herhangi bir beys görmez. Buna rağmen o açılışta Galatasaraylı'nın işte düğün gecesinde Tokyo Başkanı Acı gerçekleri orada söyleme ihtiyacı duydu. Efendim siz e, bu stalı siz değil biz yaptık. Devlet yaptı. Efendim işte Galatasaray'ın rahmetli başkanı geldi. Önümüzde naif bir şekilde hani tırnak içinde herhalde bunu kastetmiş. El pençe divan durdu da işte biz bu stalı aldık yaptık. Güzel. Bu tabi insanların sinirini bozdu. Yani e, zaten e, kendini güçsüz hisseden, bir şeye sahip olamadığını düşünen bu futbol alanındaki kitle stadı da siz yapamadınız. Onu da biz verdik. Deyince ister istemez bir tepki doğdu. Ve bütün bunlardan sonra başbakan stadı terk etti. Onunla birlikte gelen federasyon başkanı terk etti. Alakalı, alakasız kim varsa terk edip gitti. Egemen bağış mevzusuna hiç girmiyorum. Kendisi Avrupa Birliği ile ilgili baş müzakerecimiz ama daha Egemen Bağış'ın AB ile yap ilişkilerde bir fasıl açtığını, bir fasıl konuştuğunu bilmiyorum. Görmedim, duymadım ama maşallah iç siyasetle ilgili ne olsa Egemen Bağış önce Twitter'ından yazar sonra işte televizyonlara bağlanır, konuşur, eder, biter. Galatasaray başkan da daha sonra statten ayrıldı. Özür dileti Yetmedi. Efendim ben o Olayı yapan 3-5 kendini bilmezi bulacağım. Kameralarla tespit ettim. Bunları bir daha maça almayacağım. Orada duracaksınız. Orada duracaksınız. Birincisi, Stad'ın yapımında Galatasaray'ın 5 kuruş parası gitmemiştir. Doğrudur. Niye gitsin? Galatasaray'ın bu Stad'ın yapımına 1 kuruş harcaması düşünemez. Zaten, çünkü yapılan anlaşmalar anahtar teslimi. Yani devlet bu stadı yapacak, Galatasaray'ın kullanımını verecek. Aslında Galatasaray bir staddaki haklarını bırakıp bir başkasına geçiyor. Yeniliyor, takas yapıyor. Şimdi normalde Ali Sami'nin stadında Galatasaray tıpkı Fenerbahçe gibi kendi imkanlarını seferber edip bir stat yapabilirdi. Yapamadı. Çünkü parası yoktu. Galatasaray bir ara hakikaten bu şaka maka değil. Günlük hani tabiri caizse gidip bakkaldan ekmek alıp Florodaki futbolculara yemek verecek durumda bile değildi. Sigortalar ödenmiyor. Elektrik su ödenmiyor. Yani hayati meselelerde kulübü çevirecek para bulunamıyordu. Borç içinde kulüp borsa şirketinin batak olmasından dolayı davalar sürüyor. Can Aydın oradaki o hani orada da kimler haklı kimler haksız eski yönetim yeni yönetim problemleri var ama neticede çark dönmüyordu Galatasaray'la. O yüzdendir ki hatırlarsanız 2006 Yılında Adnan Polat televizyona çıkıp televizyon üzerinden Galatasaray'a bağış toplamıştı. 10 milyon dolar falan bir para toplandı. Yanılmıyorsam 16 olabilir. Ama bu civarda bir para. Bu parayla Galatasaray'a gidip o günlük işlerini çevirme fırsatı buldu. Hasılı evet stadının bile kirasını ödeyemeyecek bir durumdaydı. E ne oluyor o zaman? Stadının kirasını ödeyemiyorsan yaptığım protokol gereği işte oradaki kullanım hakkını kaybedebiliyorsun. Kağıt üzerinde bu böyle ama yani Galatasaray'a hakikaten o staddan atacak mıydık eğer Galatasaray e, yükümlülüklerini yerine getiremeseydi? Bu hukukken kağıt üzerinde Türkiye'de spor kulüplerine Böyle davranılmıyor ki bir sürü iltimas sanılıyor. Zaten o statların spor kulüplerine verirken birçok avantaj sağlanıyor. Ben Kenan Başaran olarak gidip desem ki Galatasaray'a sunulan Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a sunulan şartları bana sunun ben bu statı kira alıyorum desem bana vermezler. Ben istesem 5 liraya verirler. Kulüpler istese 1 liraya veriyorlar. Hani zaten statları verirken kulüplere bir güzellik yapılıyor, bayağı bir güzellik yapılıyor. İsten diyor ki, hani o düşük kiraları da ödeyin be kardeşim. Ama Galatasaray hakikaten bunu bile ödeyemeyecek durumdaydı. O yüzden bugünkü iktidar diyor ki, Galatasaray, Ali Sami'ndeki haklarını bile kaybediyordu neredeyse. Biz devreye girdik de şöyle oldu da böyle oldu. Bunu geçelim tek kalemde. İşin özeti şudur. Galatasaray kendi imkanlarıyla Ali Samiyen arazisi üzerinde yeni bir stat yapma olanağını bulamayınca başka çareler baktı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Tepe'de yaklaşık 400 dönümlük bir arazi gösterdi. Burada dedi hem stat yapın dedi hem de etrafına konutlar yapın parayı götürün tabiri caizse. Hem para kazanacaksınız hem yeni bir statınız olacak. Olur mu, olmaz mı? Ee, öyle bir arazi tahsis edildi Galatasaray'a. Fakat e, Galatasaray gene kendi iç çekişmelerinin dolayı o araziyi de e, kaybetti aslında. Yani ihalesi falan e, yapıldı, giremedi vesaire. E, Çıkmazda girdi Galatasaray. Ali Sami'ndeki avantajlarını yitirdi, kozlarını kaybetti. Özhan Canaydın da aldı çantaları Ankara'ya gitti. Öyle böyle derken şöyle bir anlaşma yapıldı. Tamam. Seyran arazinin 400 dönümün değil de yaklaşık işte 150-200 dönümlük yani bugünkü bu stat alanını ve çevresini verecek şekilde bir yeniden planlama yapıldı. Orası öyle usulen bir ihaleyle Galatasaray'a tahsis edildi. stadyum yapım için daha doğrusu. E, denildi ki tamam siz Ali Samen'deki yeri bırakıyorsunuz. Burası ayrı satılacak. Yapacağımız Seyran Tepe'deki da kullanım hakkı da sizin olacak. Bu kadar. Bunun için de tabii ki Galatasaray'a bir para harcamak sorun değil. Devlet bu işleri Tokyo verdi. Tokyo'nun koordinasyonunda yürütüldü her şey. Başından beri Galatasaray'ı kenara çekildi. Bekledi. Tokyo önce şöyle bir yöntem izledi. Dedi ki Ali Sami'nin arazisini alan firma, alacak olan firma stadı yapacak. Eren Talu bu şekilde aldı. Önce stadı yapacak Eren Talu. Galatasaray'a oraya geçecek. Ondan sonra salı yıkıp orada yeni bir inşaat yapacak. Yapılan işte otel mi yaparsın, alışveriş merkezi mi yaparsın vesaire. Oradan da TOKİ'ye gelir paylaşımı usulüyle kaynak aktaracak. Kar payı verecek. Şimdi bir de ekonomik krize denk geldi tabii o dönem. Eren Talo stadı yapmayı beceremedi. Battı. Arkasından yeni ihaleler açıldı. Ee, yeni ihalelerde TOKİ verilen hiçbir rakamı beğenmedi. Hakikaten de çok da e, karlı rakamlar değil yani. Daha doğrusu iki kazanmak varken kendisine bir öneriliyordu. Ne oldu? <gülüyor> Ali Samen'deki arazi bir türlü satılamadı. Bu şekilde olmadı. En son TOKİ bu ihale usulünü değiştirdi. Dedi ki tamam kardeşim Ali Sami'nin ayrı bir iş stat yapımı ayrı bir iş. Ben de, de stat işini ayrı bırakıyorum. Stat işini hak ediş yöntemiyle yani bir müteahhit firmaya en düşük fiyatla kim alıp bitirirse ona. O da işte bugünkü var yap uzunlar oldu. Bu Çağlayan'daki adalet sarayını yapan firma var ya uzunlar yaklaşık 180 milyon liralık teklif dediler ki biz buraya 180 milyona bitiririz. Ve aldılar inşaatı. 29 Ekim 2010'da da açarız dediler. 29 Ekim 2010 geçti. Açılamadı. Her neyse oradaki maliyetler işte başbakan da dediği gibi 310 milyona çıktı. Bu arada TOKİ Ali Samen arazisini ayrıca ihaleye çıkarttı. O stat yükünü ortadan kaldırınca talipler artmaya başladı. ve Orası da nihayetle Aşçıoğlu firması tarafından alındı. Aşçıoğlu net temizinden oradan TOKİ'ye 500 milyon lira kaynak aktaracak. Devlet yani daha da yükselebilir o rakam ama en az 500 milyon kazanacak TOKİ, Ali Sami'nin arazisinden. Pekala buna karşılık Tür Telekom Arane'de 300 milyon harcamış. Yani nereden baksanız TÜ, e, TOKİ devlet bu işten 200 milyon kar etmiştir. E şimdi devletin karlı bir iş. Karlı bir alışveriş olmuş. Galatasaray yerini değiştirerek devlete 200 milyon kazandırmıştır. O halde buraya Galatasaray'ın bir Allah'ın kuruşuna harcamasına gerek yok. Hatta üstüne belki de bir teşekkür payı bile verilebilir. Galatasaray'da bunu bile talep, talep edebilir. Evet, sözü çok uzattık. Ee, son bir ara veriyoruz. Bir olacağız tekrar. Listen in for so no man no O muattenken de ben kadar Çin'e batıp Çin'e geri içine atıp atıl Yorganın al basıp giderken su gibi akıp geçer zaman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 Ben Kenen başaran Radyo Havanda paslaşmaların son bölümdesiniz. Nasılı yani öyle iktidarın iddia ettiği gibi Galatasaray böyle beleşe bedava bir şeye konmuş değil. İşte Fenerbahçe stadını efendim kendisi yapmıştır. Niye Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a onlar da yapılacaktır bir takım kıyaklar, hiç. Şeyiniz olmasın, şüpheniz olmasın. Kaldı ki zaten Fenerbahçe stadının arazisi yakın zamana kadar o stadın mülkiyedi de Fenerbahçe'ndi. Kendileri niye ne şekilde verdiler onu da bilmiyorum. Bugün tekrar tapu istiyorlar ama eskiden de o arazinin, o stadın Fenerbahçe'yi nasıl devletin ne güzellikler yaparak verdiğini diyebiliyoruz. Yani dönemin ta işte Şükrü Saracoğlu'na kadar gider dönemin başbakanı. Devreye girmiştir. Kanabahçı mülkler kazanmıştır. E, o yüzden şundan emin olun. Siyasal iktidarlar kulüpleri güdümlerini tutmak için her zaman onlara güzellikler yapmıştır. Kulüplerde siyasal iktidardan bunları koparmak için her zaman dönemin iktidarı kimse onunla dans etmiştir. Yani e, işte 60'lara gidin Beşiktaş Demokrat Parti ile dans ediyor. Başkanları bile Demokrat Partili vesaire. Hop ihtilal oluyor. Ertesi gün Beşiktaş sahaya e, formasında Cemal Gürsel'in adı yazılı olduğu halde çıkıyor. Sonra normal De Demirel dönem başlıyor. Hop Demirel. E. Sonra askeri rejim gene aynı şekilde. Yani bu kulüp siyaset ilişkisi hep çıkar üzerine kurulmuştur. Karşılıklı o yüzden birbirlerine yaptıkları afralılara, tafralılara hiç kanmayın. Ne şu andaki iktidar Galatasaray'ı karşısına alacak kadar cüretli davranabilir ne de Galatasaray mevcut iktidara posta koyabilir. Bu işler böyledir. Biliyorsunuz Fenerbahçelilerle dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz arasında bir tartışma çıkmış ve Fenerbahçeliler Sandıkta görüşürüz. Mesut Bey diye pankart açmışlardı. Rivayet odur ki Fenerbahçeliler Mesut Yılmaz'ı iktidardan düşürmüştür. Aynı şekilde bugün de Galatasaraylar diyebilir ki biz e, sizi iktidardan düşürürüz. Madem 30 milyon taraftar var. Türkiye'de emin olun ki e, taraftar kimliği birçok kimlikten çok daha güçlüdür. Yani adam işsiz kalsa, aç kalsa gidip oyunun rengini değiştirmez ama taraftar olarak takımına Haksızlık yapıldığında emin olun ki gidip oyunu değiştirebilir. Öyle maalesef. Doğru olmayan bir yapı ama böyle. Son nokta şu. Efendim, 3-5 kişi deniliyor protesto yapanlar. O zaman niye rahatsız oluyorsunuz 3-5 kişiden? Niye rahatsız oluyorsunuz? Orada 30 bin, 40 binle yakın insan var. 3-5 kişi niye bu kadar mide bulandırıyor? Ha eğer 3-5 kişi değilse bu kadar insanı nasıl tespit edeceksiniz? Daha doğrusu tespit edildim nasıl statlar almayacaksınız? Yani 150 kişi tespit edilmiş en son. Bunlar provokatörmüş. Protestocu da değilmiş, provokatörmüş. Biliyorsunuz son dönemde bir de böyle dil gelişti. Kim bir protesto eylemi yapsa illegal damgası yiyor. Yasa dışı damgası yok. Organizasyon damgası yok. Yani sesimizi çıkartamıyoruz. Galatasaray standında olanlardan sonra da o da organizasyon denildi. ona da illegal deniliyor. Ya adam taraftar ya alt üstü gidiyor işte, kızgınlığını dile getiriyor. Bu statlarda, salonlarda yani niye protesto edilmezmiş? Barcelona'da olunca güzel oluyor da burada olunca niye olmuyor? Yurt dışında olunca çok alkışlıyoruz da siyasette, politika, futbol iç içe. Güzellemeler yapıyoruz da burada olunca niye böyle tukaka? Adnan Polat şu anda hala çalışıyorlardır. O protestocu kişileri, onlara göre provokatörler tespit edilecek ve bunlar sırada alınmayacak. Bu kişiler yasa dışı bir eylem yapmamışlar. Şiddete başvurmuşlar. Sadece doğal enstrümanları olan seslerini kullanıp protesto eylemi yapmışlar Bu kadar yuhlayıp alkışlamışlardır. Bu kadar basit. Bundan dolayı bu insanları stada almama yaptırma uygulanamaz. İnsan haklarına aykırı. Ben de o taraftarların yerinde olsam bu işi yargıya taşırım. Burada olmasa bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürürüm bu işi. Futbol son dönemde bir yandan sektör gibi algılanıyor. Sektör deniliyor, ticaret, endüstri deniliyor. Bir yandan da bağımsız bir yapı, kendine has yasalar çıkartılıyor. Ayrı bir şiddet yasası, ayrı bir hukuk, ayrı bir, yani işlerine gelince devlete sarılıyorlar, vergileri affettiriyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yaptırıyorlar. İşlerine gelmeyince de biz ayrı bir şeyiz. Burada durmak lazım. Bir yol ayrımındayız hasılı. 2011 hem siyasal anlamda hem sportif alanda memleket için bir yol ayrımı olacak. Hayırlısı olsun diyelim. Evet. Lafı biraz fazla uzattım. Ben Kenan Başaran haftaya tekrar e, paslaşmalara birlikte olacağız. Ve umalım ki futbolu, futbolun güzelliklerini oyunun ve oyunun asli unsuru olan seyirciyi, taraftarı, işte futbolcuları konuşalım. Maç konuşalım. Bu, bu tür İyi çekildi. Aslında doldurmayacak mevzularla boşuna gündemiş işgal etmeyelim. Hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.